Économie écologique. Hazırlayıp sunanlar: Pelin Rengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyodan Ekonomi Ekolcuk Programında Merhaba. Bugün stüdyoda yalnızım. Pelin, Mahir ve Serkan Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde görev başındalar. Stüdyoda yalnız değilim ama yalnızım ama e, programı e, da bir konuk ağırlayacağız. E, 40 değerli. Bir konuğumuz var Göksal Bey'e bağlanacağız ÇİD'e. Kendisiyle birkaç hafta önce tanıştık Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü olarak. Kentleşme ve Çevre dersinde bir sakin şehir, bir Çıtaslıoğlu görmek üzere, Trakya'nın tek sakin şehrini görmek üzere, <gülüyor> Kırklan'ın pardon, Vize ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdik yaklaşık 30 kişiyle beraber. Belediye Başkanı Sayın Serhat Balkı'yı ziyaret ettik. Çıtaslıoğlu'nda sakin şehirle ilgili bilgiler aldık. Ee, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kırklari İl Temsilcisi Göksal Çiden Bey ile tanıştık. Kendisinden e, bölgedeki ekolojik tahribatla ilgili belge, bilgi aldık. Yine Vize Sirahat Odası Başkanı Demiray Pareker Bey ile görüştük. Kendisi de bölgenin tarımsal yapısını ve tarımsal e, üretim üzerindeki tehditleri anlattı. Aslında gerçekten vize sakin bir şehir. Doğası, ormanları, gölleri, e, tarihi kalıntıları... Ee, tarımsal ürünleriyle e, kendine has özelliği olan e, küçük, sürdürülebilir güzel bir şehir. Ama e, birçok vize başta olmak üzere ıstırancalar, Kırkliler'li, Trakya birçok e, ekolojik tehdit altında. E, bunları konuşmak üzere Göksal Bey'e bağlanacağız. Göksal Bey merhabalar. Merhabalar varışacağım Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Ha. İyiyiz. bir problem yok. Evet. Bizde problem yok. Yani problem yok ama evet. Istırancalarda birçok problem var. Şimdi biz öğrencilerle evet. konuşunca e, sakin şehri çok beğendiler ama e, bir yandan da üzüldüler. Çünkü o kadar tehdit, yani korunacak alanların bol olduğu e, doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle, yaşamıyla, misafirperverliğiyle e, bir kentin bunca tehdit altında olmasını e, gerçekten öğrencilere beni e, derinden üzdü. E, belli başlı Bölgenin ıstırancıların e, tehditleri nedir? Çevreye, ekolojiye tahribat yaratan projelerden biraz bahsedilir misiniz? Hocam şimdi e, öncelikle tüm dinleyicilere merhaba diyorum. E, şunu söyleyeyim. Trakya, Türkiye topraklarının 33'te biri. Yani e, %3 kadar bir yeri kaplıyor. 40'lar elde bunun %1'i diyelim. Ama %1'lik bir alan aslında 20 milyonluk e, İstanbul'un e, Havası ve suyu buradan gidiyor. Ha, e, haberlerde, hava durumlarında da hep bir şey söyler. İşte Balkanlardan gelen... Şey, Soğuk hava dolgası. Yurda etkisi altına alacaktır diyor. Eğer bu tarifat ve yapılan planlar devam ederse belki de bundan sonraki hava durumu haberlerinde işte Balkanlarda e, nükleer yapılırsa Balkanlardan gelen radyasyon, termik yapılırsa Balkanlardan gelen duman, e, Çimento fabrikaları e, faaliyette geçerse planlananlar bu seferde e, Balkanlardan gelen toz diyecekler. Biz İngilizce işte ikisi Türkiye topraklarında üçte biri Bulgaristan topraklarında olan 197 bin <gülüyor> 200 bin hektarlık bir alan. Bunun üçte ikisi bizde üçte biri Bulgaristan'da. Evet. Aslında e, sırtçe, karşıdaki İngilizce parkı Sırkça gördüğümüz için de kıyaslama yapalım önce bir farkı size belirtmek Tabii, istiyorum Bulgaristan ıstırancıları ve Türkiye'deki ıstırancılar evet, var evet yani şimdi karşıya geçtiğiniz zaman orası ıstıranca doğa parkı sizi tabelalar karşılıyor çiçek koparmak, kelebek tutmak çadır kurmak, ağaç kesmek çöp atmak vesaire hepsi yasak bunu yasaklarken de kamu yararı adına yapıyorlar kamu yararı kararı var uluslararası sözleşmelere uyuyorlar koruyorlar ama bu tarafa 5 metrelik bir rezvederesi var bu tarafa faaliyetinizde kamu yararı farklı algılanıyor burada. Yani çimento fabrikası kamu yararı, taş ocağı kamu yararı, her şey burada kamu yararı adına kamu yok ediyoruz yani kamunun yaşam kaynakları yok ediliyor. Peki bölgenin ekonomisi neye dayanıyor? Şimdi bizde balıkçılık pek çok zaten. Sadece kıyı kıyı ve da çok dar bir alanda balıkçılık yapılıyor. Ormanda zaten köylüler uzaklaştırılmış durumda sadece hayvancılık daha çok öne çıkıyor. Tarım ve hayvancılık öne çıkıyor. Tarım alanlarımız ergene havzasında kalıyor. Zaten Ergen'in durumunu e, izah etmeye gerek yok. Tek akarsuyumuz bizim Ergen'eydi Trakya topraklarının. Ama artık akarsu değil, sıvı oldu. Çünkü içinden akan e, niteliği belirsiz bir sıvı akıyor oradan. Peki vize de, vizeden doğuyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam sizi de saray bahsetmiştim. Tarafından. Vize ve saray. Vize, yani saray tarafından. Kaynağı var. 283 kilometre boyunca e, zehir akıyor. Esten zehir akıyor artık. Ama e, şu da var ki e, artık Trakya'daki insan e, Ergene'ye de Çerkezköy bölgesine Çorlu'ya gelenler gelirken size aş iş getiriyoruz, yatırım getiriyoruz dediler. Ama e, Ergene'nin durumu ortada yaklaşık 50 yıl önce Türkiye'nin en önemli çekertme havzalarından birisi olan Ergene Ovası havzası bitti. Şimdi sıra kaynaklara geldi. Biz diyoruz ki Ergen'in 13 tane kaynağı var Ustrancalarda. Güney'e akan dereler. Kuzey'e akanlar zaten İstanbul için planlanmış. Kazan dere, Pabuç dere ve diğerleri. Şimdi sırada Bulanık dere var. Bunlar İstanbul'a gidiyor. Kuzey'e akanların üzerine, güney'e akanlar da, yani Ergene Havzası tarafının akanların üzerinde de birçok taş ocağı var. Maden ocağı var, e, kil ocağı. Yani aklınıza gelecek her türlü vahşi madencilik yapılıyor burada. Peki bu vahşi madencilik ne zaman başladı? Yani Ne kadar geriye götürebiliriz? 86'lu yıllarda başladı. 86. 86'da başladı. Şöyle büyük bir zararını gördü aslında Trakya. Kaynarca beldemizde bizim e, su diyarı diyebilir kaynarca, her tarafına, kasabanın içinde bile kanallar vardır, kaynaklar vardır. 86 yılında e, Edirne kınalı otoyolu yapılırken burada taş ocağı açılıyor. Patlatma yapılıyor. Kastik bir yapı var çünkü burada. Yeraltı su besleme alanı o bölge. Patlatma yapılınca 400 mililitre saniye civarında olan kaynak debisi bir anda 150-200 lira düşüyor. 150-200 lira debi düştükten sonra yaklaşık 4000 dekar alanda sulu tarım yapılırken birden sulu tarımdan çıkılıyor. ...sulu tarım yapılamaz hale geliyor. 40'li eli değil mi? Şey? Evet, 40'li kaynağı e, Tarım da yapılamıyor. Yani bu taş ocaklarının... E, ...patlatmalı, vahşi madenciliğin zararı... ...aslında tarıma da çok büyük bir zararı var burada. Yani hem Şimdi, suya hem de, de tarım ürünlerine mi? Yani ki, dolaylı tabii olarak. Yani, tabii ki. Yani şu anda 28 noktada faaliyet gösteriliyor... 28 noktada bazılarında iki tane, bazılarında üç tane oluyor. Ama şu anda resmi rakam, verilen rakam 78 tane il genelinde yürütülen madencilik faaliyeti. E bu da çok fazla. Çünkü karşı tarafta İstrancasında karşı Bulgaristan ıstırancasında hiç yok. Nedenini sorduğunuzda, neden dediğinizde burası ıstıranca, olur mu diyorlar. Aslında yakın bize Kolçuk kasabanın belediye başkanı, yani Çiling söylediği bir şey var. İstrancılar tarif ederken diyor ki Tanrı dünyayı yaratırken planlamış, e, düşünmüş planlamış ki i̇şte, okyanus burada olmalı, Everest burada olmalı, işte Afrika burada olmalı. Ama diyor İstrancılar yaratırken sadece gülümsemiş. O kadar büyük zenginlik var ki hocam burada e, ekosistemler iç içe girmiş, dağ deniz. Evet, Longo Longo da var. İneada da. Evet yani. Amazonlardan sonra dünyanın en büyük su, ikinci e, büyük su basın ormanı Kırklar elde. Ama ilk önce Mütler termikle tespit edildi. Şimdi de Limanköy'de e, çimento fabrikası için çimento siloları ve kömür yükleme boşaltma çimento yükleme boşaltma tesisi planlanıyor. 2013 yılında yargı bunu reddettiği halde e, dosya revize edildi şirket ismi değiştirdi. Şimdi tekrar gündeme geldi. Yani ıftırancaların, İstanbul'un su ve hava kaynakları çok büyük tehdit aldı. Aslında İstanbul'un e, bunun farkına varması gerekiyor artık. Yani dikkate alması gerekiyor. Çünkü ıftırancalar da, dağ bölgesinde 32 yerleşim birimi var. Bu 32 yerleşim biriminde 30 bin nüfus yaşıyor. Yani çok küçük bir rakam. Bazı rakamda. köylerde 50 kişi ve bu <gülüyor> 32 yerleşim biriminin ikisi de ilçe, vize ve demir köy. Bazı köylerde insan kalmadı artık. Yani insan sızlaştırılınca ve artık oraları korumak, kollamak da çok zorlaşıyor. Sürekli göç veriyorlar. Evet. Peki sivil toplum faaliyetleri, çevre konulu sivil toplum faaliyetleri ne zaman başladı? 90'lı yıllar diyebilir miyiz? Yoksa daha geç mi? İlk önce çok uzun yıllar önce her ile ilgili birkaç eylemin dışında büyük bir şey yok hocam. Ama son 4-5 yılda e, bu epey bir ivme kazandı. Yani bir örnek örnek vermek gerekirse çok iyi olur. Bizim Uğud Kapısında Dereköy altın madeni için bir ruhsat verildi. 9 9000 yani en 906 hektarlık bir alana altın madeni ruhsatı verildi. Tamamı orman ve içerisinde su kaynakları var. Ve bu su kaynakları da bizim Kıtlareli'nin 70 bin insanın içme suyu kaynağı olacak. Buradaki e, altın madenine karşı muhtarlar e, işte köydeki kooperatifler, kızlar, sivil toplum örgütleri ve bireysel katılımlarla birlikte 20 kişi bir dava açtık kurum kuruluş olarak. Hangi yılda? E, e, 2013'te açtık. 2013. 2014'te de sonlandı zaten. Bizim lehimize karar verildi. Yani davacıların lehine eden idare mahkemesi yürütmeyi yürütme, yürütme, durdurma verdi. Eee Karşı taraf itirazını bölge idare yaptı, bölge idare de bizimleyimizde karar verdi. Yani burada sonuçlandı. Ama buna rağmen yine madencilik faaliyeti için, altın ve gümüş madeni için bizim Geçitazı ve Kula köylerimize tekrar yeni ruhsatlar çıktı. Bu, onun için de itiraz süreci başladı, henüz bir karar verilmedi. Eğer onlarla ilgili chat olumlu ya da chat gerekli değildir diye bir karar gelirse... Yine bu şekilde refleksle bunlara da karşı duracağız. Yaşam yani. alanlarımızı savunacağız. Peki bu sizin yaşam mücadelenizde yaşam alanları mücadelenizde en çok ihtiyaç duyduğunuz nedir? Yani e, toplumsal destek mi? E, maddi kaynaklar mı? Yoksa yöneticilerden size yani katılımcılık konusunda mı e, problemler var? En çok ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Burada aslında sesimizin duyulması yani bunun farkına varılması gerekiyor. Öncelikle yani ne kadar çok insana ulaşabilirsek e, önemli olan bu. Maddi konularda bir sıkıntı yok. Bunu herkes kendi içindeki döngüyle e, kişiler, kurumlar, dernekler, vakıflar bunu çözüyorlar. Ama burada en büyük desteğimiz bizim e, Türkçe Barolar Birliği Çevre ve Kent Komisyonu'ndan bu iki destek alabiliyoruz. Yani onlardan e, Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, bölgedeki üniversitelerden de bilim adamlarından da destek alıyoruz. Yani mücadele için çok fazla yeter ki toplumsal duyarlılık oluşsun. Toplumsal duyarlılık oluştuktan sonra her şey çözülüyor. Evet, çok kolay. Göksel Bey kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonra ıstırancıları konuşmaya devam edeceğiz. The same, and I love you like God loves His. again chiseling stone I love you like needle and bone I love you like a god loves his son and I love you like my hand on a gun I go bang Bang bang, bang bang, I'm back, bad 94.9 Açık radyodayız. Ekonomi Ekoloji Ekonomik ikinci Müzik arasında Asaf Avidan'dan dinledik, Bang Bang Isıtırancıları e, konuşuyoruz, Isıtırancı'lardaki e, e, ekolojik tahribatı konuşuyoruz e, DAIKO, Doğal Yaşama Koruma Vakfı 40'leri il temsilcisi Göksal Çiden Bey'le konuşuyoruz Göksal Bey, e, sizinle geçen haftalarda de buluştuğumuzda Trakya ve strancılara yönelik çeşitli koruma planlarından, stratejilerinden bahsetmiştiniz. Bunlar ne kadar evet. hayata geçiyor ve bunlar birbiriyle nasıl bir koordineli eşgüdüm şeklinde yürüyor mu? Hocam ne yazık ki geçmiyor. Zaten asıl sorun da burada. Dünya Bankası destekleriyle burada GEF 2 projesi yürütüldü. Avrupa Birliği ile iki yıl süren Bioser rezerv alan çalışması yürütüldü. Bütün bilimsel raporlar hazırlandı. UNESCO'nun istediği formatta hazırlandı. Ama ne yazık ki bunlar onaylanıp sunulmadı. Turizm bölge planı yapıldı. O hala bekliyor. Doğa turizmi master planı var. O kadar çok plan yapıldı ki çevre düzenli planları da olmak üzere 25 bin miktar 100 bin. Ne yazık ki bunlara hiç ama hiç uyulmuyor. Eğer bunlara uyulmuş olsa zaten yeraltı su besleme alanları üzerinde e, madencilik faaliyetine izin verilmesi gerekiyor. Yani rüzgar enerji santralları var. O final avu raporunda, biyosfer rezerv alan çalışma sırasında Avrupa Birliği projesinde iki yıl sürüyor. Rapor hazırlanıyor ve orada şöyle bir de bilgi var yani, net bilgi. Avrupa ana kuş göç yolu üzerinde olduğundan ısrancalar rüzgar enerji santalı kurulundan kaçınılmalıdır. Çünkü biyo bio coğrafyada telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğacaktır diyorlar. Ama e, şu anda 10 tane var Kırklar eline yakın bölgede Bulgaristan tarafına. Bu 10 tanenin bir tanesi mağaranın çıkışında Karlık mağarası var. Köylerin Karlık mağarası dediği. Ve bunun çıkışına siz res koyuyorsunuz. Ve bu res ise oradaki yaraso popülasyonunu yok ediyor. Yani o, anlamak mümkün değil zaten yapılanları. Şimdi Bunlara itiraz ettiğimizde bize gelen şu. Siz rüzgara karşı mısınız? ya? Hayır asla. Rüzgara niye karşı olsun ki rüzgara net Hiç kimse karşı değil. Yeri yanlış. Yerinin yanlışlığı da bilimsel raporlarla tespit edilmiş. Yani bilim adamlarının yaptığı çalışmalar da asla yapılmamalı diyor. Buna rağmen 10 tane var. Geçtiğimiz günlerde vizenin Evrencik kasabası köyünde 70 tane ile ilgili ve iletişim hattı ile ilgili halka bilgilendirme toplantısı yapıldı. Evet. Hocam o kadar komik mi, saçma mı? Yani siz e, 240 milyon TL'lik bir projede, proje içinde yer alan bilgilerde vize Evrencik'ten Ege Denizi görünmektedir diyor. Yani kıtlar elinde Ege Denizi'ni nasıl, göster, nasıl gösteriyorlar? Biz de dedik ki nerede bu Ege Denizi? Evrencik Dağı'na kuruyoruz yazmışlar. E, proje tanıtım dosyasına Evrencik diye bir dağ yok, Daha yok. burada? Dağ yok. Deniz yok. Buna rağmen orada yine bir e, şey e, peyzaj bölümünde sosyo-kültürel bölümde raporun orada diyor ki Vize e, Evrencik ve civardaki köylerin e, ge köylüler geçimini tarım hayvancılığın yanı sıra balıkçılıkla da sağlamaktadır. Kıyı balıkçılığıyla. Oradaki köylü Yetkililer geldiğinde bakanlık yetkilileri. bu kayık yok, kıyı yok. Balıkçılar nerede? Balıkçı yani da yok. İçeride bir köy değil mi? Kıyı, kıyısı olan bir köy e, değil. Tabii hocam yani. bizim oradaki köyler işte. Pazarlığa gittiğimiz o köyler. Evet, yani kıyı çed, balıkçılığı yapılıyor diyor. ÇED raporları ne kadar baştan savma. E, alelade yazılıyor. Yani büyük bir ihtimalle Ege tarafından e, bir tane res projesi. kopyala yapıştır yapılıyor. Bakanlık yetkililerine de sorduk. Ket yönetmenine uygun bularak işte kamuoyuna sunulmuştur diyorsunuz. Bu nasıl oluyor dedik yani orada sorduk. Nasıl uygun buldunuz? Burada dağ yok, deniz yok. Ve yani ta, e, şey yok. Onların flera fauna açısından da belirttikleri birçok şey orada yok. Ve e, milli parklar, doğa koruma ve milli parklar kuş göç yolu üzerindedir diyor. Raporda kuş göç yolu 4,5 kilometre güneyden, 10 kilometre kuzeyden geçmektedir diyor. Yani bu kadar da... Artık peş diyoruz. Yani hiç kimse planlara falan uymuyor hocam. Hiç kimse bakmıyor. Evet. Peki, yani, e, plan yapmışsa da baktık biz öyle söyleyeyim. Dubnisa mağarası ile ilgili... Çeşitli tehditlerden de bahsetmiştiniz. Trakya'nın turizme açılmış evet. önemli mağaralarından biri. Şimdi, Dubnisa mağarası... 2720 metre uzunluğunda. Ancak bunun sadece... 400 metresi doğası. Kuru ve sulu mağarası... Yani, yani ziyarete açık bölümler sadece doğal sit gözüküyor. Ve Dutlisa Mağarası'nın üzerine Mermen Hoca Arusat'a Yani bu belki şaka gibi algılanıyor. İlk söylediklerimiz herkes bir tebessüm etti ama ne yazık ki gerçekti. Ee, bunu, ne, nerede bir doğal gibi... güzellik var, nerede bir e, evet. kuş yolu var, nerede bir pınar var, akarsu var, kaynak var. Hepsinin Kesinlikle. üstünde ya bir... Özellikle seçiliyor herhalde. E, yani. Galiba. Aslında ben her zaman söylüyorum. Buna e, olur ve onay verenleri bir gece ormanda yatırmak gerekiyor. Oradaki sesi, kuşun sesini, yaprağın sesini, ormanın şartısını bir duysunlar. Çünkü dedeleri duydu, babaları duydu. Kendileri de duyabilir gidip yatarlarsa. Ama çocukları ve torunları bu sesi duymayacak, duymayacaklar. Bizler Bizim yaştakiler hepimiz musluktan su içtik. Ama e, kaynaktan su içtik. Şimdi çeşmeden su içilmiyor. Ticareleşti şişeye girdi. Parasını olan suyu içiyor. Ama gelecekte bu suyu bile zor bulacağız bu gidişle. Kesinlikle. Son birkaç dakikamız var. Bir de Bulgaristan'daki çevre kuruluşlarıyla temas halinde, halinde olduğunuzu biliyorum. Onlarla e, nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz veya nasıl bir fikir paylaşıyorsunuz? E, Karşılıklı ve değerlendirmelerde bulunuyor. Sık sık gidip geliyoruz. Ben cumartesi günü yine orada olacağım. Ee, onların çok eski vakıf, e, bir vakfı var Zeleni Balkan diye yani Yarasa ve Kuşlar üzerine daha çok çalışıyorlar rehabilitasyon merkezleri var bu resleri onlarla da gördük o bölgeyi gezdik ee, hocam öyle bir bakışları var ki size inanın verecek cevap bulamıyorsunuz yani dil anlamaya bile gerek yok orada gördüğü zaman resi size bir dönüp bakmaları bile yeterli sadece yorumunu söyledi Tek kelime söyledi felaket. Felaket yani. Var olan e, biyoçeşitliği de yok ediyoruz. Su kaynaklarını da yok ediyoruz. Doğal yaşamı da yok ediyoruz. Ne uğruna? Sadece e, çıkarlar uğruna. Birkaç kişinin ya da birkaç firmanın şirketin çıkarı uğruna milyonlarca can e, hepsi yok olup gidiyor. Telef olup gidiyorlar. Çok teşekkür ederiz. Eee Sayın Köksal Çidem, Doğal ben Hayatı Koruma Vakfı DAIKO 45 temsilcisi. Ee, yine sizden strancalar ilgili önümüzdeki programlarda da bilgileri, gelişimleri almak isteriz. Ee, hocam, başarılar de. ve kolaylıklar diliyoruz mücadelelerinizde. Sizi tekrar bekleriz hocam. Tabii ki. Sizi de bekliyoruz. Teşekkürler. 94.9 Açık Radyosu'nun yazılacaksınız. Ee, Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla birlikte görüşmek üzere ekonomi ekoloji hazırlayıplanlar